Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dayı'nın spor köşesi Efektif Pasa hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Bu haftaki programı dört e, ana başlığa ayırmaya çalıştık. Mümüm zamanımız yetti ve mümkün olduğu e, sürece sizlere bu dört ana başlıkta e, bilgileri aktarmaya çalışacağız. O dört ana başlığı da hem baştan söyleyelim. Soçi 2014 Kış Olimpiyatları dünkü kapanış ile birlikte sona erdi. Ee, NBA'de Jason Collins ilk defa bir Amerikan basketbol liginde eşcinselliğini profesyonel fut, basketbol oynarken açıklayan sporcu olarak tarihe geçti. Ee, Hero 2016 kuralları çekildi ve Semih Kaya olması gerekeni dün e, değil evvelsi gün Beşiktaş Kalasayar maçında yaptı. Biraz da ona Evet. O konuda konuşacağız ama önce Soçi 2014 olimpiyat olaylarına, e, oyunlarına gireceğiz. E, <gülüyor> Doğru söyledin aslında. Hani evet, olay. Olaylı olimpiyat sonuçta ve tüm olaylarına yönü... rağmen sonuçlandı. Bitti. Acısıyla tatlısıyla mı diyelim artık? E, olimpiyatlar bitti. E, 51 milyar dolarlık yatırım meyvesini bu şekilde verdi Rusya'da. E, ve Soçi... Rusya'nın artık yeni Rusya'nın yüzü olmak konusunda ilk adımını attı herhalde Putin'in hayalindeki Rusya'nın. Yani yeni Rusya'nın yüzü olacak mı yoksa yeni Rusya'nın batışı e, oradan o, mı başlayacak? Belki de hani Olimpiyatlar hiç, e, düzenlediği ülke faydamız getiriyor, zarar mı getiriyor noktasında Soçi belki de bir milat mı olabilir Rusya'nın bundan sonraki gidişatında. Ama 51 milyar dolarlık bir yatırım e, çoğu ülkeyi her anlamda kalkındıracak bir durum. Kafkasya coğrafyasında aylık 200 dolarlık geçim 2 dolarlık parayla geçimini sağlayan Kafkas halklarının olduğu bir bölgede onlara hiçbir katkısı olmayacak şekilde harcanan 51 milyar dolar en azından belki Rus sporunda bir gelişimi sağlar mı? O bile... Zaten gelişkindi diyebiliriz aslında Rusya'da spor Doğru. olayları sporcuların başarı yüzdesi yüksek bir ülke diyebiliriz Doğru. Rusya için. Yani ülkeye katkısı ne olur ekonomik açıdan vesaireden yani ya da batacak mı tartışmasını şu yüzden açıyoruz. E, olimpiyat oyunları için bir sürü e, bildiğiniz üzere stadyumlar yapılıyor veya e, spor alanları tesisler yapılıyor fakat o 15-20 günlük kısa süre için çok aktif derecede kullanılan bu spor binaları, yapıları daha sonrasında hiç kullanılmıyor ya da e, çok nadir senede bir kullanılıyor. işte en canlı örnek Atatürk Olimpiyat Stadı hiç kullanılmadı. Atatürk sayılabilir yani işte Beşiktaş Stadını yapmayacak olsa belki orada <gülüyor> <gülüyor> pardon ee, İstanbul Büyükşehir Belediyespor futbol takımı dışında futbol maçı yapacak başka bir takım olmayacak. Öyle ki zaten Ada Olimpiyat Stadı ve yani orada yapılan Olmak... tek Olimpik ya da nadir uluslararası Olimpik yarışlardan biri 2008 yılında yapılmıştı. Dünya Atletizm Ligi şeklinde evet. yapılan bir e, üst düzey olmayan bir organizasyonda açıkçası. Evet, doğru. evet içeride yine e, üst düzey sayılabilecek atletler vardı ama e, yani bir, şey. bir kere yapıldı orada da büyük bir şey yapılmadı. Aynı şekilde Soçi'de de kocaman bir stadium yapıldı 60-70 bin kapasiteli ve Soçi yani herhangi bir spor potansiyeli vaat etmeyen bir bölge ki... Yani Rusya'da spor potansiyeli, St. Petersburg ve Moskova'dır ee, en çok sporcu yetişen Özellikle biri. Özellikle kış sporu yapılacak bir yerdi zaten. zaten. en yani Rusya'nın en az kış sporu yapılacak bölgesi Soçi'dir. Bu çok net. Bütün Rusya coğrafyasında, bütün Sibirya Hı -hı. göz önüne bulundurursak. E, son olarak ilk kış değil, yaz olimpiyatlarını Londra'da yapılmıştı. Hı -hı. E, orada e, tak çıkar diyebileceğimiz Heh, evet. e, tesisler kullanıldı. E, bazı tesisler... Oyunlardan sonra parçalara bölünüp satıldı ve başka işler için kullanılmaya başlandı. Atina'da böyle bir şey olmadı mesela. Atina'da böyle bir şey olmamasının sonrasında da ekonomik sıkıntılar yaşandı. Evet. Yani Rusya sporuna olumlu bir etkisi olur mu? sorusunda belki cevap arama noktasında şuna bakabiliriz. Ee, bu olimpiyatlarda en çok madalyayı ve en çok altın madalyayı Rusya kazandı. Hı hı. Zaten bir ev sahibi ülkeden de beklenen bir durum bu. Yani kendi evindeki turnuvalarda başarısız olmak sadece Türkiye'ye mahsus bir durum. E, 13 altın, 11 gümüş, 9 bronz. Toplamda 33 madalyayla Rusya en çok madalya kazanan ülke oldu. 2010 Vancouver'da toplam 15 madalyaydı. Gelişim, kayda, değer. Onu Norveç toplam 26 madalyayla ve Kanada takip ediyor. O da 25 madalyayla. E, baktığımızda hani gelir seviyesi yüksek ülkelerin kış olimpiyatlarında başarıya erişmede biraz... E, Başarılı olduklarını, avantajlı olduklarını görüyoruz. Ama tabii ki bunda da coğrafi şartlarının da önemli bir etkisi var. Belarus özellikle 6... Değil mi Hollanda mesela? Evet Hollanda coğrafya özellikle... açıdan <gülüyor> aradan sıyrılan bir ülke. Dediğin doğru. Olarak. Hollanda Strat Pateninde çok meşhur bir ülke. E, 2010 Vancouver'da toplam 7 madalya almışlardı. Ve bu sefer de yine Soçi'de sürat Paten'i domine ettiler. Strat Pateninde toplam 36 madalya veriliyor. Ve bunun 25'ini... Hollandalılar götürdü. Hani onların atasporlarından bir tanesinin sürat pateni olduğunu söylememiz gerekiyor. Ee, ve sürat pateni haricinde de hiçbir dalda madalya alamadıklarını da vurgulamadan geçmeyelim. Ee, bu olimpiyatlara damgasını vuran bir sporcu arıyorsak herhalde oyunların sporcusu Norveçli. Ole Einar Bjondalen oldu. Toplamda... Sportif açıdan evet, konuşursak. Evet. Tamam. Diğer diğer ayında birazdan da gelebiliriz. Kariyerin 13. olimpiyat madalyasını kazandı. Bjondalen, 13 madalyanın 8'in altın olduğunu ekleyelim. Ve bu 13 madalya Biondalen'i kış olimpiyatları tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu yapıyor. Bunun dışında e, bu sporcu 1994'teki Le Hamer'de yapılan olimpiyatlara katılmıştı. İlk olarak 94'ten beri düzenli olarak katılıyor olimpiyatlara. E, Amerikalı bir sporcu Lauren Williams'ta. Ee, enteresan bir hikayesi var. İkili bobsled finalinde gümüş madalya kazandı Williams ve bu başarısıyla birlikte hem yaz hem de kış olimpiyatlarında madalya kazanan ilk sporcu olmayı başardı. Kendisi 2004 Atina yaz olimpiyatlarında 100 metrede gümüş ve 2012 Londra olimpiyatlarında da 4x100 metre bayrakta altın madalyayı kazanmıştı e, diyebiliriz. Ee, ve bir diğer performansla ilgili notta Alp Disiplini Kadınlar iniş finalinde Tina Maze ile İsviçreli Dominik Gisin. Finişi aynı anda geçtiler. Aynı saniyede ve aynı dereceyi elde ettiler. Ve tarihte herkes Alp disiplininde altın madalya iki sporcu arasında paylaşılmış oldu diyebiliriz. Ee, bunun dışında e, tabii ki siyasal açıdan, yani politik açıdan da e, etkisi vardı bu olimpiyatların. E, sanırım ilk akla gelen isimlerden bir tanesi de Ukraynalı sporcu Bogdano Mat e, Sotka olacak. Ve babası Oleg ve koçu Oleg e, Matsotsky Matsotsky evet. Ee, ee, Ukrayna'da Viktor Yanukovic ve hükümeti protesto etmek ve olaylara e, kayıtsız kalmadıklarını göstermek için e, yarışlardan çekildiler ve Ukraynalı bazı sporcular da onları takip edip yarışlardan e, çekildiklerini söylediler. Evet Ukrayna hükümetine bazı, bazı sporcular da yarışa devam edip siyah e, bant takmak istediler. O Ukrayna'da yaşananlar da hayatını Kaybedenleri e, almak için ama Uluslararası Olimpiyat e, Komitesi e, buna izin vermedi. Hı -hı. Yani buna izin vermedik demiyorlar ama e, bunun başka bir yöntemi olmalı şeklinde bir açıklamaları da var. Doğru. Ee, bir de e, bir veda vardı bu kış olimpiyatlarında. Buz pateni deyince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri belki de Evgeni Pulişenko... Artık eski gücünde olmadığını söyleyerek spora vedasını açıkladı. Üç kez dünya şampiyonu olmuştur Rus Evgeni Pulşenko. Ancak hani vedasından sonra yine de takım müsabakasına çıktı ve altı madalyayı kazandı. Ve yine zirvede bırakmış oldu kendisi. Ee, ee, Türkiye'deki evet. sporcuların sonuçlarından bahsedip... Evet, onlardan da bahsedelim bu arada. Ee, Emre Şimşek ve Tuğba Koca Ağa e, Alpin de e, mücadele ettiler. Emre Şimşek Slalom'da 68. olabildi. E, Tuğba Kocağ da kadın slalom'da 63. lük kazanabildi. Sebattin Oğlago 71. oldu. 15 kilometre cross country skiing'de. Hı hı. Kadınlarda da Kelime Çetinkaya Kaya 10 ve e, 10 kilometre klasikte 56. 15 kilometre ski atlonda e, 61. olabildi. E, figür pateninde de Alisa, Aga, Fonova ve Alper Uçar e, 22. olabilirler. Evet, Türkiye, 24 sporcu arasında. E, sporcuların Üçüncü. çok da başarılı olmayan performansıyla birlikte Türkiye'nin yayın kuruluşu TRT'nin de çok da başarılı bir organizasyon yapamadığını söylememiz gerekiyor. Pek çok finali göstermedi bile. Yani pek çok organizasyonu zaten göstermedi. E, Gösterdiklerini de aktarmakta bazı sıkıntılar çekti. Sunucuları. diyebiliriz evet ee, yani TRT açıkçası herhalde Petete birincilik maçlarını vermeyi daha uygun gördü e, sportif açıdan daha çok ilgi çekmiyor mu ama yani yani çekiyorum maalesef hani genelde kış olimpiyatları ile ilişkimiz zaten sonuçlara da yansıdı da senin bahsettiğin gibi az önce yani şimdi bir Adana-Demir-Şanlıurfa maçı varken kim ne yapsın <gülüyor> Ev, oradaki... Evgeni Bulşenko'nun dansını Aha. neden izleyelim? <gülüyor> yani son dansını özellikle. Yani, kim ne yapsın? Evet, e, ama mesela ki, bir curling finalini neden izleyelim? Yani ama TRT'nin yani kamusal olarak hı hı. E, sporu herkese yayma görevi var. Ve bu görevi yıllardır da yani yapması gereken, düzgün bir şekilde yapması gereken... Yani, en üst kurumlardan bir tanesi. İlgi çekmiyor Sportif diye olarak. yayınlamıyorlar ama i̇lgi, zaten yayınlamazsan ilgi çekmez. Yani evet, ilgi çekmiyor ya da ilgi çekici hale getirmiyorsunuz belki de. Yani. Biraz da buradan Doğru. bakmak lazım. Ve kış olimpiyatları veya herhangi bir spor müsabakası başlıyorsa o müsabakadan önce o müsabakayla alakalı ilgi çekici yayınlar yapmak lazım. Bir tane bile program hatırlamıyorum. Çek, i̇lgi çekip hı hı. çekmemesi e, zaten insanların cebinden çıkan Tüm 70-80 milyon artık kaç milyonsak onların cebinden çıkan ve hiçbir şekilde kar amacı gütmemesi gereken bir devlet televizyonunun e, ilgi çekip çekmediğini önemsemeden bunu yapması lazım. İnsanların ilgisini çekmesi lazım. Evet. İnsanların onunla ilgilenmesi gerekmiyor yani, aslında yani. Hani ilgi gösteriyorlar diye yayınlıyoruz değil de ilgi gösterin ilgili ilginç bir şeyler var çünkü burada diye yayınlar yapmaları lazım. Yani Biz belki yaş itibariyle çok yakalayamadık ama 80'li ve 90'lı yıllarda TRT'nin buz pateninin konusunda ne kadar cömert davrandığını ve insanların da bayağı bir ilgiyle izlediğini de e, duyuyoruz. TRT'de bu konuda hani keşke özüne dönse diyeyim artık bu konularda. Maalesef bir tane bile olimpiyatla alakalı program izleyemedik. Onun, onun yerine işte PTT birincilik özel tarzı programlarla TRT bir kış olimpiyatlarını geçirmiş oldu. İzleyebileceği de zannetmiyoruz. Açıkçası bu e, şekilde e, kurum yaklaşımını devam ettirirse TRT. Şimdi bir ara vereceğiz. Ee, sonra basketbola geçeceğiz. Basketbola geçeceğimiz için e, çok bilinen bir basketbol oyununun e, oyun müziği de olarak yer alan bir parçayla ara vereceğiz. Black Keys'den Howling For You çalacağız şimdi. moment at Center as Jason Collins the first openly gay athlete to play in any of this country's four major professional sports. long time, Atlanta, Boston as got a lot of experience, 95 games Gece gelen telgraf 4 cümleden ibaretti. 34 yaşındayım, NBA'de oynuyorum, siyahım ve geyim. İmza yok. Ve bu dört cümle bile çok. Ee, Jason Collins'in dün gece e, Los Angeles Lakers karşısında ilk defa bir profesyonel mücadelede... NBA'de basketbolun en e, yüksek seviyede oynandığı dünyada, en yüksek seviyede oynandığı yerde... E, Eşcinsel olduğunu açıklayan ilk basketbolcu olarak sahaya çıkış anını şarkının ardından dinledik. Daha önceki programlarımızda da Jason Collins'i aslında konu edinmiştik. O yüzden hani biraz da diğer konulara zaman ayırabilmek için kısa bir hatırlatmayla devam edelim Jason Collins hakkında. Kendisi aslında NBA finallerini de oynamış bir insan. 2001-2002 yılında... Ee, New, Jersey, New Jersey Nets'te oynarken e, o zaman tabi daha çaylakken 78 sezon. doğumlu bir sporcu hı hı. kendisi. Şu an 35 yaşında. E, o dönem 7 sene boyunca aslında iyi de bir performans göstermiş bir oyuncuydu New Jersey, New Jersey Nets'te. Daha sonra Memphis, Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Celtics, Boston Celtics özür dilerim. Ve Washington Wizards'da forma giydi. Son olarak da Washington Wizards takımında forma giyerken eşcinsel olduğunu açıklama cesaretini göstererek <gülüyor> ayrı bir örnek oldu. Ee, i̇lginç aslında onun da hikayesi ee, Thomas Hitzlsperger'den de bahsetmiştik burada. O da e, uzun bir süre bir kadın arkadaşıyla ilişki yaşamıştı. Uzun sürenin ilişkinin ardından evliliğe giden ilişkiyi bitirip e, eşcinsel olduğunu e, anlamıştı ve bunu açıklama gereği duymuştu mevcut toplumsal yapıdan dolayı. Ee, Jason Collins'te e, 8 yıllık bir ilişkisi varmış. Eski e, bir e, kadın NBA WNBA basketbolcusuyla Carolyn Moss ile birlikte fakat e, yine evlilik aşamasında 2009'da bu ilişkiyi bitirmiş o da. Evet. E, 2009'da 13 yılının Nisan ayında bir Amerikalı futbolcu Robbie Rogers benzer şekilde eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Amerika'da normal Avrupa futbolunun çok da profesyonel bir özelliği olmadığını düşünecek olursak, Amerika'daki bir profesyonel sporda eşcinsel olduğunu açıklayan ilk isim Collins oldu. Evet, Robbie Rogers o yüzden çok saymıyorlar ee, ama evet. Bu e, o da aslında Amerikan futbolu da artık Hı -hı. Yani kendini MLS'den... kendinden bahsettiren bir Futbol organizasyonu. Yani işte beyzbol. Dört, dört ligden bir tanesi baseball, olarak. Beyzbol, buzake'yi, Amerikan futbolu ve basketbol içerisinde Arasında. eşinsel olduğunu açıklayıp sahaya ve çıkan. Ve profesyonel olan yani alt, ve maç yapan. Altıncı çizelim açıklayıp. Yani olup olmadığını bilmiyoruz başka eşinselin. Sahaya e, Bazıları çıkan, da oldu. e, emekli olduktan sonra. Açıklıyorlar, açıklıyorlar genelde. Vesaire. İlk kez bilinen bir eşinsel sahaya çıktı. E, New Jersey, şey, Brooklyn Nets formasıyla. Hı -hı. Eski New Jersey Onu Evet. Onu da tekrar Hı -hı. söyleyelim. 2001 yılında NBA'ye katılmıştı ve 12 yıllık bir NBA kariyeri var Jason Collins'in. Hiçbir zaman takımı sürükleyen işte takımın en en iyi oyuncusu, en, en oyuncusu hiçbir zaman. zaman olmadı. Her zaman bir rol adamıydı, görev adamıydı. E, maç kazandırmadı mesela. Hiçbir zaman son saniye basketi ya vardır ya da çok ya bir, ya bir iki tanedir ya, ya da hiç yoktur. E, basketleriyle tanınan bir isim değildi. Mücadelesiyle tanınan bir isimdi. Ama belki de hayatının basketini dün gece Lakers'a karşı sahaya çıkarak attı. Sahaya adımını attığı anda zaten e, bambaşka bir dönem başladı NBA'de diyebiliriz. Evet, e, uzun süre boşta bekledi. Herhangi bir takımla evet. bağlantısı olmadan. seni başından beri bir takım yoktu. Şu anda Brooklyn Nets e, uzun rotasyonunu güçlendirmek için kendisiyle bir 10 günlük kontrat yaptı. 10 günlük sonrasında kontratı bitecek. Ya uzatılacak ya da e, yeniden e, aktif dinlenmeye çekilecek. Evet dünkü maçın e, bir kısmının sesini sizlere aktardık. O görüntüyü de söyleyeyim hani bazı taraftarların ayağa çıkıp, ayağa Hı -hı. kalkıp e, alkış tutarak kendisini fazlasıyla yüreklendirdiğini görebilirsiniz. E, yani kadın sporunda aslında Amerika'da veya başka e, sporlar, başka ülkelerde eşcinsel olduğunu açıklayan aktif olan sporcular var ama yine demin dediğimiz gibi Amerika'da e, dört büyüklük diye Hı -hı. böyle bir ...ve profesyonellik diye sınıflandırma yapıldığı için... ...biraz arka planda kalıyor bu kadın eşcinsel sporcular. Darısı diğer sporların başına. Bakalım hani Los Angeles Lakers'a karşı maçı çıkmış bir oyuncu. Brooklyn Nets'te muhtemelen sezonu bitirecek. Hani eşcinsel olup bunu açık açık söyleyip... ...spor yapmanın zararlı olduğunu birazcık düşünen zihniyet... ...bunu engellemeye çalışıyordu vesaire. Işte ya da barındırtmıyordu ya... Bakalım bundan sonra ne olacak? Hani bu 6 ay ya da 3 aylık dönemde barınıp barınamadığını ki zaten hı hı. olması gereken bir şekilde gördükten sonra diğer sporlara da diğer sporculara da umarız iyi bir örnek olur diyelim. Evet e, artık o kalenin kırıldığını söyleyebiliriz. Bundan sonra devamı gelecektir diye düşünüyorum ben bu konuda. Ee, Euro 2006, 2016'dan biraz bahsedelim şimdi. Ee, dün kurallar çekildi. Türkiye'nin grubunda yine Hollanda var. Onu en başta söyleyelim. Aslında bildiğimiz takım olması nedeniyle Türkiye için çok da kötü bir grup ya da bir en üst hı hı. A grup, A, A birinci torbanın takımı dememiz mümkün. Onun dışındaki takımlara da birazdan bakmak durumundayım. Ee, İzlanda var. Ya, e, Senin evet. Senin çok sevdiğin bir. Takım <gülüyor> Türkiye'ye geleceği için <gülüyor> yani çok mutlu. Evet. Maça gidebiliriz. İstanbul'da olursa ama İstanbul'da olmaması da dileyebilirim. Yani milli maçlar An Anadolu'ya yayılmalı genel olarak. Evet. Fatih Terim'in zaten bu konuda evet. daha bir e, Anadolu'da oynanma yanlısı olduğunu biliyoruz. Evet. Hollanda, Çek Cumhuriyeti, e, İzlanda, Le Letonya, Kazakistan'dan oluşan bir grup var. Yani baktığımızda ikinci torba burada çok kritik çünkü ilk iki direkt çıkıyor. Ve ikinci torbadaki sekiz takımın beşi hakikaten çok güçlü takımlardı. Zaten Dünya Kupası'nda bilet alan ya da playoff'ta kaybeden takımlar bunlar. İsveç, İsviçre, Belçika, Hırvatistan e gibi takımlar açıkçası ikinci torbanın istenmeyen takımlarıydı. İrlanda, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti üçlüsünden birini seçmek mantıklı yani şanslı. ...addedilmemize sebep olacaktı. Czech Republic'nin gelmesi güzel oldu. Bir geçiş döneminde bir takım ve onları geçmek şansımız biraz daha yüksek bu bağlamda. Tabii Hollanda'yı ayrı bir yere koyuyoruz grupta. Üçüncünün de bir şansı var. En iyi direkt çıkacak Euro 2016'ya. Ve e, İzlanda'nın muhtemel çelmelerine karşı bir o da önlem olarak gözüküyor Türkiye için. Evet, Fatih Terim'in grup hakkındaki yorumuyla hmm. ve başka bir konuyla hemen bitirelim. Bütün soğuk ülkeleri çektik. Umarız hı hı. hepsini ısıtırız diyor. Güzel. Umarız hepsini kazanıp bir sonraki turnuvada Türkiye'de yer alır. Ayrıca Beşiktaş Galatasaray maçında hakemin kararını dürüst bir şekilde değiştirip değiştiren Semih buradan tüm sevgi ve saygılarımızı örnekliği için tebriklerimizi iletiyoruz. Programın kaydını dinlemek için effectivepass.com adresine uğrayabilirsiniz. Ben Volkan Ağır. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Effective Pass